Tebük. Huneyn savaşından kısa bir süre sonra İmparator Heraklius Kudüs'e giden kutsal yolu tekrar inşa ettirdi. Bu Kur'an'da önceden haber verilen ve o gün müminler sevineceklerdir diye ifade edilen Bizanslıların İranlılara karşı kesin zaferini noktalıyordu. İranlıların Suriye'den ve Mısır'dan askerlerini çekmek zorunda kalmaları da bir sevinç kaynağıydı. Fakat Suriye'de bir tehlikenin yerini diğeri almıştı. İslam devletinin sadece bu taraftan bir tehlike ile karşı karşıya olduğu söylenebilirdi. Medine'de Herakliusun Medine'ye karşı uzun bir sefer düzenlemek üzere ordusuna bir yıllık avans verdiği söylentileri dolaşıyordu. Bunun yanı sıra Bizanslıların güneyde Belka'ya kadar geldikleri ve Lehim, Judam, Gazzan ve Amile kabilelerini ele geçirdikleri söyleniyordu. Bu haberler bir bakıma abartma bir bakıma da gerçeğin tam tersiydi. Heraklius'un İran seferi sırasında rüyasında kendisini İslam'a çağırmak için mektup yazan adamla özdeşleştirdiği sünnetli bir adamın Suriye krallığını ele geçirişini gördüğü henüz herkesçe bilinmiyordu. Gördüğü rüya öylesine etkili ve açıktı ki, Heraklius'un güneye doğru yayılmasını engelledi ve bir dereceye kadar Suriye'yi savunmasına neden oldu. Heraklius Kudüs'ten Humus'a çekilmişti. Orada tüm bu bölgenin fethedileceğinden emin olarak generallerine kuzeydeki diğer bölgelere yayılmaması şartıyla Suriye bölgesini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veren bir anlaşma yapmayı önerdi. Generallerin bu fikre çok şaşırmaları ve kesinlikle karşı çıkmaları onun bu planı yürürlükten kaldırmasına neden oldu. Fakat Heraklius gördüğü rüyayı hiçbir zaman unutmadı. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın İslam ordularına Suriye kapılarını açacağından emindi. Ya zamanının geldiğini düşünerek ya da kaçınılmaz kuzey seferi için ordularına deneyim kazandırmak için Bizanslılara karşı bir sefer düzenleyeceklerini açıkladı. Daha sonra şimdiye kadar komanda ettiği en büyük ve en iyi silahlarla donanmış bir ordu kurmaya başladı. O zamana kadar bu tür durumlarda asıl amacını gizli tutmak ve hazırlıkları mümkün olduğu kadar gizli yapmak adetiydi. Fakat bu kez gizlilik yoktu. Mekke'ye ve diğer müttefik kabilelere Suriye seferi için silahlı ve binekli adamlar göndermeleri için haber gönderildi. Milattan sonra 630 yılının Ocak ayının başlarıydı. Mevsim her zaman sıcak olurdu. Fakat o yıl bir kuraklık olmuştu ve ısı her zamankinden daha yüksekti. Aynı zamanda olgun ve taze meyve yeme zamanıydı. Bu iki durum sefere katılmamak için iki sebep teşkil ediyordu. Üçüncü neden ise imparatorluk lejyonlarının dehşet verici şöhretiydi. Münafıklar ve Müslümanlardan az samim olanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, çeşitli nedenler öne sürerek sefere gitmemek için izin istediler. Bedevilerin çoğu da böyle yaptı. Geride kalanlar içinde dört salih imanlı kişi de vardı. Kab İbni Malik, Hazreç'ten iki kişi ve Evs'ten bir adam. Bunlar evde kalmak için kesin bir karar almamışlar ve özürler öne sürmemişlerdi. O mevsimde Medine'den ayrılmak onlara o kadar sevimsiz gelmişti ki hazırlık yapmaya başlayamamışlar ve bu işi bugünden yarına ertelemişlerdi. Uyandıklarında ise vakit çok geç idi ve birlikler gitmişti. Fakat çoğunluk hızla hazırlığa koyulmuşlar ve zenginler daha fazla para yardımı yapma konusunda yarışmışlardı. Osman radiyallahu anh tek başına on bin adama alet ve binek sağladı. Böyle olduğu halde gitmek isteyen herkese yetecek kadar binek ve alet yoktu. O sırada inen bir ayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin binek ve alet sağlayamadığı için istemeyerek geri çevirdiği, bunun üzerine ağlamaya başlayan yedi ağlayan kişiyi beş fakir ensar ve Muzeyne ile Gatafan'dan iki bedevi hafızalara işliyordu. Bütün bedevi müttefikler de katıldıktan sonra ordu on bini atlı otuz bin kişiye yaklaşmıştı. Şehrin dışına bir kamp kurulmuş ve herkes hazır olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yola çıkıp kumandayı ele alana kadar Ordu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yönetimine verilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ı ailesine bakmak üzere Medine'de bırakmıştı. Fakat münafıklar Peygamberin onu bir fazlalık olarak gördüğü ve gözünün önünden uzak tutarak ondan kurtulduğu söylentisini yaydılar. Bunu duyan Ali radıyallahu anh o kadar üzülmüştü ki zırhını giydi, silahlarını kuşandı ve ona katılmak için yalvarmaya niyetlenerek peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konaklardan birinde yetişti. Ona insanların neler konuştuklarını anlattı. O da yalan söylüyorlar, geride bıraktıklarım için orada kalmanı emrediyorum. Geri dön ve beni hem kendi ailende hem de benim ailemde temsil et. Ey Ali, benden sonra... Peygamber gelmesinden başka senin bana Musa'nın Harun'a yakınlığı gibi yakın olmandan memnun değil misin dedi. Kuzeye doğru ilerlerken bir gün sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest almakta gecikti. Adamlar saflara dizilmişlerdi. Namaz kılmadan önce güneşin doğmasından korkana dek onu beklediler. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın imamlık yapmasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde hemen hemen birinci rekatı bitirmişlerdi. Abdurrahman radıyallahu anh tam geri çekilecekken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yerinde kalması için itti ve kendisi de cemaate katıldı. Cemaat namazı bitirip selam verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve kaçırdığı rekatı kıldı. Bitirdikten sonra iyi yaptınız. Çünkü hiçbir peygamber ümmetinden takva sahibi birinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez dedi. O sırada Medine'de yaklaşık olarak ordu yola çıktıktan on gün sonra geride kalan dört müminden biri olan Hazreçli Ebu Heysemer radıyallahu anh çok sıcak bir günde bahçesindeki ağaçların gölgesine gitti. Orada iki kulübe vardı. Hanımlarının iki kulübeye de su serpmiş olduğunu gördü. İkisi de kendisi için yemek hazırlamış ve içmesi için toprak testide su soğutmuşlardı. Kulübelerden birisinin kapı eşiğinde ayakta durdu ve ''Allah'ın Resulü güneşin sıcağı altında sıcak rüzgarlarla kavrulmuş, Ebu Heyseme ise serin bir gölgelikte onun için kendi evinde yemek ve hanımları hazırlanmış.'' dedi. Daha sonra hanımlarına dönerek ''Vallahi, ''Allah'ın Resûlüne yetişmeden ikinizin de kulübesine girmeyeceğim. Bu nedenle benim için erzak hazırlayın.'' dedi. Hanımları onun için erzak hazırladılar. Ebu Heysem'e devesini semerleyerek hızla ordunun arkasından yola çıktı. Medine'den Kudüs'e giden yolun hemen hemen tam ortasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece ''İnşallah yarın Tebük akarsuyuna ulaşacaksınız. Güneş kızana kadar oraya varamayacaksınız.''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 Belki sen bu yerin bahçelerle dolu bir vadi olduğunu görene kadar yaşayacaksın dedi. Gerçekten de söylediği gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordu ile yola çıkmayı kaçıran dört müminin hatası üzerine üzülmüş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Tebük'e ulaştıktan birkaç gün sonra onlara yetişen heyseme içinde daha önceden üzülmüştü. Yalnız yolcunun yaklaştığı görüldüğünde henüz yüz hatları belirgin olmamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eder gibi Ebu Heysem'e olsa dedi. Adam onlara yaklaşıp selam verdiğinde de yazıklar olsun sana Ebu Heysem'e dedi. Fakat neler olduğunu dinledikten sonra onu affetti. Ordu Tebük'te 20 gün kaldı. Bizans'tan gelen tehlike söylentilerinin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan da Suriye'nin fethi için uygun bir zamanda değildi. Fakat o günlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe körfezinde ve doğudaki sahillerde yaşayan Hristiyan ve Yahudi kabileleriyle bir barış anlaşması yaptı. Yıllık haraç karşılığında onlara İslam devletinin himayesi vaad ediliyordu.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 Halid onu Medine'ye götürdü. Ukeydir radıyallahu anh Medine'de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu.